Bölüm 104 Sofra Adabı ve Bilmeyene Öğretilmesi Hadis 740 Ömer İbni Ebu Selem'e, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken, elim yemek kabının her tarafına uzanırdı. Bunun üzerine Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, şöyle buyurdu. Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Hadis 741 Seleme İbni Amr, İbni Ekvân'ın, Allah ondan razı olsun, naklettiğine göre, bir adam, Rasulullah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 Elini ağzına götüremez oldu Bölüm 105 hurma ve benzeri şeyleri ikişer yememek Hadis 742 Cebele İbni Suhaim şöyle demiştir İbni Zübeir ile birlikte savaştığımız yıl kıtlık oldu. Bir ara bize erzak olarak hurma verilmişti. Hurmayı yerken, Abdullah İbn Ömer yanımızdan geçti ve şöyle dedi. Hurmayı ikişer ikişer yemeyiniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hurmayı çifter yemeği yasakladı. Ancak kişi, yemek arkadaşından izin almışsa yiyebilir. Bölüm 106 Yemeğe doymayan kimse ne yapmalı? Hadis 743 Vahşi İbni Harp, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, Ya Rasulallah, yemek yiyoruz fakat doymuyoruz, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlara, Her halde ayrı ayrı kaplardan yiyorsunuz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 Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bereket, yemeğin ortasına iner. Bu sebeple, tabağın ortasından değil, kenarından yiyin. Hadis 745 Abdullah İbni Büsr, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin garra adı verilen bir yemek kabı vardı. Onu dört kişi taşıyordu. Kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içinde tirit yemeği olduğu halde bu kap getirildi. Sahabe de çevresine dizilirlerdi. Sahabe çoğalırsa Resulullah diz çökerek otururdu. Bir gün Bedevilerden biri, ''Bu nasıl oturuştur?'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Allah beni inatçı ve zorba değil, asil ve şerefli bir kul olarak yarattı.'' buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti. ''Yemek kabının ortasından değil, kenarlarından yiyiniz ki, yemeğiniz size bereketli olsun.'' Bölüm 108. Yaslanarak yemek yememek. Hadis 746. Ebu Cuheyfe Vehb İbn Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bir yere yaslanarak asla yemek yemem. Hadis 747 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi, dizleri yukarıda, kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Bölüm 109 Sofra ve Yemek Adabı Hadis 748 İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu biriniz yemeğini yiyip bitirdiğinde parmağını yalamadıkça veya emmedikçe silip yıkamasın Hadis 749 Kap bni Malik Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Hadis 750 Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, parmakları yalayıp, tabağa temizlemeyi emrederek şöyle buyurdu. Yemeğinizin neresinde bereketin olduğunu bilmezsiniz. Hadis 751 Cabir İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin yiyeceği yere düşerse, onu alıp üzerine bulaşan şeyi sildikten sonra yesin onu şeytana bırakmasın parmaklarını yalamadan da elini bez veya peçeteye silmesin çünkü insan yiyeceklerinin hangi parçasında bereket olduğunu bilemez hadis 752 yine cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şüphesiz ki şeytan sizin her halinizde ve yaptığınız her işte hatta yemek yerken bile yanınızda hazır olur Birinizin yiyeceğinden bir parça yere düşerse onu alsın üzerine bulaşan şeyleri temizlesin ve yesin onu şeytana bırakmasın. Yemeğini bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan, yemeğinin hangi parçasında bereket bulunduğunu bilemez. Hadis 753 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yediğinde, üç parmağını yalar ve şöyle buyururdu. Herhangi birinizin yiyeceğinden bir parça yere düşerse, onu alsın. Üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra da yesin. Onu şeytana bırakmasın. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizlere yemek tabaklarının ve kaplarının tertemiz temizlenmesini emrederek, çünkü yemeğin hangi kısmında ve parçasında bereketin olduğunu bilemezsiniz, derdi. Hadis 754 Said İbni Harisin aktardığına göre, Sayit Câbir'e şöyle sormuştu. Ateşte pişen bir şey yedikten sonra, abdest almak gerekir mi? O da, hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında, Ateşte pişen yemeği pek az bulur ve görürdük. Bulduğumuz zaman yediğimizde de, elimizi silecek bez ve mendiller olmadığı için, ellerimizi bileklerimiz ve ayaklarımıza silerdik ve yemekten sonra da abdest almaksızın namaz kılardık.'' cevabını verdi. Bölüm 110 Kalabalıkta Yemek Yemek Hadis 755 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişilik yemek üç kişiye üç kişilik yemek de dört kişiye yeter. Hadis 756. Cabir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği de 8 kişiye yeter buyururken işittim. Bölüm 111. İçeceklerle ilgili edep ve kuralları. Hadis 757. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, suyu ve diğer meşrubatı, üç nefeste içerdi. Hadis 758 İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Suyu ve meşrubatı, deve gibi bir nefeste içmeyiniz. İki veya üç nefeste içiniz. İçmeden önce besmele çekiniz. İçtikten sonra da, Allah'a hamd etme olan, Elhamdülillah, deyiniz. Hadis 759 Ebu Katade'nin, Allah ondan razı olsun, söylediğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, su ve meşrubat içilen kabın içine solumayı yasakladı. Hadis 760 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, içine su katılmış süt getirildi. O esnada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağında bir bedevi, solunda da Ebubekir Bekir, Allah ondan razı olsun, oturuyordu. Sütten içtikten sonra bedeviye verdi ve herkes içtikten sonra sağındakine versin buyurdu. Hadis 761 Sehl ibn Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, içmek için bir şey getirildi. O da içti. Sağında bir genç, solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğa dönerek, bu içeceği önce yaşlılara verebilir miyim, diye sordu. Çocuk da, hayır, vallahi olmaz. Senden kazanacağım hayrı kimseye bağışlayamam, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kabı onun eline verdi. Bölüm 112 Su Tulumunun Ağzından Su içilmemesi. Hadis 762 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağzı kırık su ve meşrubat kaplarından su içmeyi yasakladı. Hadis 763 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, su tulumunun yahut kırbanın ağzından İçi ve dibi görülmeyen tüm kaplardan, su içmeyi yasakladı. Hadis 764 Hassan İbni Sabit'in kız kardeşi, Ümmü Sabit, Kepse binti Sabit şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evime geldi. Duvara asılı duran kırbanın ağzından, ayakta su içti. Ben de kalkıp, kırbanın ağzını, Hatıra ve teberrük için kestim. Bölüm 113 Meşrubat Kaplarına Üflememek Hadis 765 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, içilecek şeylere üflemeyi, solumayı yasaklamıştı. Bunun üzerine bir adam, kabın içerisine çer çöp düşerse ne yapayım? deyince, kaba düşen şey düşünceye kadar suyu dök. Bu defa adam, ben bir solukta suya kanamıyorum, bu arada solumak icap ediyor, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde su kabını ağzından uzak tut, buyurdu. Hadis 766 İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabın içine solumayı veya kaba üflemeyi yasakladı. Bölüm 114 Ayakta su içilebileceği, oturarak içmenin daha uygun olduğu Hadis 767 İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Zemzem verdim. Onu ayakta içti. Hadis 768. Nezzal ibni Sebre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ali Allah ondan razı olsun Babür Rahbe'ye geldi. Babür Rahme'ye geldi. Ayakta su içti. Sonra da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm dedi. Hadis 769. İbn Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yürürken bir şey yer ve ayaktayken de su içerdik. Hadis 770. Amr İbni Şuayb'ın babasından, onun da dedesinden rivayet ettiğine göre, dedesi Abdullah ibni Amr ibni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ayaktayken de, otururken de su içtiğini gördüm. Hadis 771 Enes'ten, Allah ondan razı olsun Rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir kimsenin ayakta su içmesini yasaklamıştır Hadisin ravisi kata diyor ki Biz enese Allah ondan razı olsun ayakta yemek nasıldır diye sorduk O da ayakta yemek daha da beterdir Çirkindir dedi Müslim'in değişik bir rivayetinde, yasakladı manasına gelen neha ile değil, zecera, şiddetle yasakladı şeklinde geçmektedir. Hadis 772 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz,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 Altın ve gümüş haricinde temiz kaplardan su içmek. Akar sudan nasıl su içileceği. Hadis 774. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Namaz vakti girince evleri yakın olanlar evlerine gittiler. Bazıları da yerlerinde kaldılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, taştan yapılmış bir kap getirdiler. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin, eli sığmayacak kadar küçük olan bu kaptan, oradaki bütün cemaat, abdest aldılar. Bazıları, Enes'e, orada kaç kişi vardınız, diye sorunca, Enes, 80 kişiden fazlaydık, dedi. Diğer bir rivayetse şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir su kabı istedi. İçinde birazcık su bulunan, fakat derin olmayan, geniş bir kap getirdiler. Rasulullah elini bu suya soktu. Enes diyor ki, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin parmakları arasında akan suya bakıyordum. Sudan 70-80 kadar kişi abdest aldı. Hadis 775. Abdullah İbni Zeyd Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi kendisine bakır bir kap içerisinde su getirdik o su ile abdest aldı hadis 776 Cabir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir arkadaşı ebubekirle birlikte Ensardan birinin yanına girdi ve şöyle buyurdu. Bu gece yanınızda, kırbada gecelemiş, soğuk suyunuz varsa getir. Yoksa ağzımızla bardaksız uzanıp şu dereden içeriz. Hadis 777 Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ipek ve atlas giymekten, altın ve gümüş kaplarda su içmeyi ve kullanmayı yasakladı ve şöyle buyurdu: "Bunlar dünyada kâfirlerin, ahirette de sizin olacaktır." Hadis 778 müsselemeden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Gümüş kaplardan meşrubat içenler karınlarına cehennem ateşi doldurmuş olurlar Müslümin değişik bir rivayetinde Gümüş ve altın kaplardan içen kimse şeklindedir Yine Müslim'in değişik bir rivayeti ise, altın ve gümüş kaplardan yemek yiyip, meşrubat içenler, karınlarına cehennem ateşi doldurmuş olur, şeklindedir. Elbiseler, Giyecekler Bölümü Bölüm 117 Yasaklanan ve tavsiye edilen renkler ve elbise türleri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 Peygamberimizde öne geçip namaz kıldırdı. Sütrenin önünden köpek ve eşek geçiyordu da kimse onların geçişine mani olmuyordu. Hadis 783. Ebû Rımsâ Rıfaâ et Temimi, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi üzerinde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 Aleyke selam ya Rasulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleyke deme. Aleyke ölülere verilen selam şeklidir. Esselamu aleyke. Selam sana olsun de buyurdu. Ben de sen Allah'ın resulü müsün diye sordum. Evet. Ben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 Hüreym el-Useydî ne iyi adamdır. Keşke zülüfleri, favorileriyle elbisesinin eteklerini uzatmasaydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü Hüreym'e ulaşınca, hemen eline bir ustura alıp, zülüflerini kulak memesi hizasına kadar kesti. Elbisesinin eteğini de baldırlarını örtecek kadar kısalttı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 bir arşın uzatırlar, daha fazla uzatmazlar, buyurdular. Bölüm 120 Tevazu sebebiyle lüks elbise giymemek Hadis 802 Muaz İbni Enes'ten, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse gücü yettiği halde tevazu maksadıyla lüks elbise giymeyi terk ederse, kıyamet günü Allah o kimseyi bütün insanların huzurunda çağırır ve onu iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır. Bölüm 121 Orta yolla elbiseler giymek Hadis 803 Amr ibni Şuayb, Allah ondan razı olsun, babasından, o da dedesinden rivayet ettiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah, kuluna verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır. Bölüm 122 İpek Kullanmanın Erkeklere Haram Oluşu Hadis 804 Ömer İbni Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İpek elbise giymeyiniz. Çünkü ipeyi dünyada giyen, ahirette giyemez. Hadis 805. Yine Ömer İbn Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ipek elbiseyi sadece ondan nasibi olmayanlar giyer. Buyururken işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ise ahirette ondan nasibi olmayan şeklindedir. Hadis 806. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada ipek giyen kimse ahirette onu giyemez. Hadis 807. Ali Allah ondan razı olsun Şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Sağ eline ipeyi, sol eline altını alıp, şüphesiz bunun ikisi de, ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır. Buyurdular. Hadis 808 Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İpek giyinmek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına ise helal kılındı Hadis 809 Huzeyfe, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Altın ve gümüş kaplardan içmemizi ve onların içinde yemek yememizi bize yasakladı. İpek ve atlas giymemizi ve üzerine oturmamızı da yasakladı. Bölüm 123 Uyuz hastalığı olanın ipek giyebileceği Hadis 810 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyr ve Abdurrahman İbn Avf'a, radıyallahu anhüma yakalandıkları uyus hastalığı sebebiyle ipek elbise giymelerine müsaade etti. Bölüm 124. Yırtıcı ve vahşi hayvan derilerini kullanmak. Hadis 811 Muaviye'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İpekle ve kaplan derisiyle kaplanmış eğer semer ve minderler üzerine oturmayınız Hadis 812 Ebu'l-Melih Allah ondan razı olsun babasından şöyle rivayet ediyor Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, yırtıcı hayvan derilerini kullanmayı yasakladı. Tirmizi'nin değişik bir rivayetinde, yırtıcı hayvan derilerinden yatak ve yastık yapılmasını yasakladı, şeklindedir. Bölüm 125 Yeni elbise ve ayakkabı giyilince, nasıl dua edileceği? Hadis 813 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yeni olarak giydiği sarık, gömlek, rida gibi şeylerin adını söyleyerek şöyle dua ederdi. Allahümme lekel hamdü enteke sevteni es elüke hayrehu ve hayra ma suni lehu ve eavzu bike min sherrihi ve şerri ma suni lehu Allah'ım her türlü eksiksiz övgüler sana mahsustur bunu sen bana giydirdin senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum bunun şerrinden ve şerde kullanılmasından da sana sığınırım. Veya, bu elbisenin yapıldığı organların hayrını senden ister, şerlerinden sana sığınırım. Bölüm 126 Elbise giyerken de sağdan başlamanın müstehap oluşu. Bu konuyla ilgili hadisler, 99. bölüm, 721 ila 727. hadislerde geçmişti. Bölüm 127 Uyku Adabı Hadis 814 Berâ İbn Azib Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatar ve şöyle dua ederdi. Allah'ım kendimi sana teslim ettim yüzümüz sana çevirdim işlerimi sana emanet ettim rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden başka sığınak yoktur indirdiğin kitaba gönderdiğin peygambere inandım hadis 815 Bera İbni Azib, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana, yatağına gireceğin zaman, namaz abdesti gibi abdest al. Sonra da sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim.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 Hadis 816 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geceleri on bir rekât namaz kılardı. Sabah olunca, kısaca iki rekât, sabah namazının sünnetini kılar, sonra müezzin gelip, cemaatin hazır olduğunu bildirinceye kadar, sağ yanı üzerine yaslanıp uzanırdı. Hadis 817 Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geceliğin uyumak istediği zaman, elini sağ yanağının altına koyar, sonra da senin isminle ölür, senin isminle dirilirim, derdi. Uykudan uyandığında da, Bizi öldürdükten, uyuttuktan sonra tekrar dirilten, uyandıran Allah'a hamdolsun. Dönüş de O'nadır, derdi. Hadis 818 Ya'iş İbni Tıhfe el-Gıfâri, Allah ondan razı olsun, Babam bana şöyle dedi, demiştir. Bir gün mescitte, ben yüzü koyun yattığımda, birisi beni ayağıyla kımıldatıyor ve, ''Bu, Allah'ın kızgınlığına sebep olan bir yatış tarzıdır.'' diyordu. Bir de baktım ki, bunu söyleyen Rasulullah değil mi? Hadis 819 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir yerde oturur, Allahı zikretmeden kalkarsa, Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur. Yine bir kimse yatağa yatarda, orada Allahı zikretmezse, yine Allah'a karşı eksik bir iş yapmış olur. Bölüm 128. Oturma ve yatma adabı. Hadis 820 Abdullah ibni Yezid'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, mescitte bir ayağını diğer ayağının üzerine atmış, sırt üstü yatarken görmüştür. Hadis 821 Cabir İbni Semure, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazını kıldıktan sonra, güneş iyice doğuncaya kadar, yerinde bağdaş kurarak otururlardı. Hadis 822 i̇bn Ömer, Allah onlardan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, Kâbe'nin yanı başında, elleriyle dizlerini tutarak, şöyle otururken gördüm dedi ve uyluklarını karnına dayayıp, kollarıyla dizlerini tutarak ve kaba etleri üzerine oturarak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturuşunu tarif etti. Hadis 823 Mahremenin kızı Kayleden, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, dizlerini karnına dayamış, elleriyle dizlerini tutup, kaba etleri üzerine oturmuş vaziyette gördüm. Oturuşundaki bu huşu ve tevazuyu görünce, korkudan irkildim. Hadis 824 Şerid İbni Süveyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, sol elimi arkaya atıp, elimin hayasına dayanmış otururken, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana uğradı ve Allah'ın gazabına uğramış olanlar gibi mi oturuyorsun? buyurdu. Bölüm 129 Toplantı ve toplantı yerlerinde oturma adabı. Hadis 825 İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine kendisi oturmasın fakat açılarak ona yer verin İbn Ömer bir kimse kendisi için oturduğu yerden kalktığında, onun yerine oturmazdı. Hadis 826 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz, oturduğu yerden kalkar, sonra tekrar dönüp gelirse, oraya oturmaya, herkesten daha fazla hak sahibidir. Hadis 827 Cabir İbni Semure, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardığımızda, her birimiz, nerede yer bulursa, oraya otururdu. Hadis 828 Ebu Abdullah Selman el-Farisî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, elinden geldiği kadar temizlenir, yağından yağlanıp veya evinde bulunan güzel kokuyu sürüp camiye çıkar. İki kişinin arasına sokulmaya uğraşmaz. Kılabildiği kadar nafile namaz kılar. İmam hutbe okurken susup, onu dinlerse, Cuma ile öteki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Hadis 829 Amr ibni i Şuayb, Babası vasıtasıyla, Dedesi Abdullah ibn Amr, İbn As'dan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendileri izin vermedikçe iki kişinin arasına oturmak bir kimseye helal olmaz buyurdu. Hadis 830. Huzeyfe İbn Yaman'dan, Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, halka teşkil edenlerin ortasına oturanlara lanet etmiştir. Tirmizînin, Ebu Miclez'den rivayetine göre, adamın biri gelip, halka ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, halka ortasına oturan kimse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diliyle, lanetlenmiştir. Yahut Allah peygamberi diliyle lanet etmiştir, dedi. Hadis 831 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır. Buyururken işittim. Hadis 832 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse, bir mecliste oturup, uzun uzadıya, faydasız sözlerle vakit geçirir de, o meclisten kalkmazdan önce, Sübhane ki Allahümme, ve bihamdike, eşhedü en la ilâhe illa, ente estağfiruke ve etûb ileyke. Allah'ım! Seni her türlü noksan sıfatlardan, tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Derse, o toplantıda yapmış olduğu hatalar bağışlanır. Hadis 833 Ebu Berze, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, meclisten kalkmak istediğinde, son söz olarak şöyle dua ederdi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyke. Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü Şimdiye kadar söylemediğin sözleri söylüyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu söylediğim sözler mecliste işlenen hatalara ve kusurlara kefarettir buyurdu. Hadis 834. İbn Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şu duayı yapmadan önce, bir meclisten kalktığı pek az olurdu. Allah'ım, sana karşı işlenecek günahlardan, aramızda perde olacak korkundan, bizi cennete ulaştıracak kulluğundan ve dünya musibetlerine karşı tahammülümüzü kolaylaştıracak Güçlü bir iman nasip et. Allah'ım, bizi yaşattıkça, kulaklarımız, gözlerimiz ve her türlü gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasip et. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimizden yaralama. Dünyayı, en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgi ve yaşantılarla da sonumuzu getirme. Bize acımayanları, üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Hadis 835 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Herhangi bir topluluk, oturdukları meclisten, Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa, merkeb leşi yanından kalkmış gibi olurlar. O meclis, onlar için bir pişmanlık olur. Hadis 836 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Bir cemaat oturduğu mecliste Allah'ı anmaz Ve peygamberine salat ve selam getirmezlerse bu toplantı onlar için bir pişmanlık olur Allah dilerse onlara azab eder dilerse bağışlar Hadis 837.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 mübeşşirat kalmıştır. Asap mübeşşirat nedir diye sorunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih rüyadır buyurdu. Hadis 839. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 ve yattığı taraftan öte yanına dönsün. Hadis 844. Ebu'l-Eska Vasile i̇bnil eskadan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En büyük iftiralar 1 kişinin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 Ey iman edenler kendi evlerinizden başka evlere sahiplerinden izin almadan selam vermeden girmeyin 24 Nur 27 Evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından bolluk bereket ve esenlik dileyerek birbirinize mutlaka selam verin 24 Nur 61. Bir selam aldığınızda, daha güzel bir selamla selamlayın veya en azından benzeriyle karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arıyandır. 4. Nisa 86. İbrahim aleyhisselamın, Meleklerden ağırladığı misafirlerinin haberi sana geldi mi? O elçiler, İbrahim aleyhisselama gelip, ona selam verdiklerinde, size de selam olsun demişti. 51 Zariyat 24-25 Hadis 845 Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'da hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yemek yedirmen, tanıyıp tanımadığın kimselere selam vermendir buyurdu. Hadis 846. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah Adem'i yarattığı vakit git şu oturan meleklere selam ver selamını nasıl karşılayacaklarını dinle çünkü senin ve çocuklarının selamı o olacaktır bunun üzerine Adem Aleyhisselam meleklere Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah karşılığını verdiler. Onun selamına ve rahmetullahı ilave ettiler. Hadis 847. Ebu Umara Berra İbn Azib Allah onlardan razı olsun. Şöyle demiştir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize şu yedi şeyi emretti. 1- Hasta ziyaretini. 2- Cenazeye katılmayı. 3- Aksırana, elhamdülillah derse, yarhamüke Allah demeyi. 4- Zayıfa yardım etmeyi. 5- Mazluma yardımcı olmayı. Altı, selamı yaygınlaştırmayı. Yedi, yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi. Hadis 848 Ebu Hüreyre'den, ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Siz, İman etmedikçe, cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de, iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde, sizin birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Hadis 849 Ebu Yusuf Abdullah İbni Selam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız ki, bu yüzden selametle cennete giresiniz. Buyururken işittim. Hadis 850 Tufeyl İbni Hubey İbni Ka'b'dan Abdullah İbni Ömer'e gelir, onunla birlikte çarşıya çıkardım. Biz çarşıya çıkınca, Abdullah İbni Ömer, eski eşya satan, değerli eşya satan, yoksul veya herhangi bir kimseye uğrasa, mutlaka selam verirdi. Bir gün yine, Abdullah İbni Ömer'in yanına gelmiştim. Çarşıya çıkmak için kendisine arkadaş olmamı istedi. Ona, çarşıda ne yapacaksın? Alışveriş işlerine vakıf değilsin. Eşya fiyatlarını sorup pazarlığa girmezsin. Pazar yerlerinde oturmazsın. Burada otur da konuşalım dedim. Abdullah İbni Ömer, ey eba batın! Tufeyl Göbekli olduğu için böyle hitap etmiştir. Biz sadece selam vermek üzere çarşıya çıkıyoruz. Karşılaştıklarımıza da selam veriyoruz." cevabını verdi. Bölüm 132. Selam alıp vermenin şekli. Hadis 851. İmran İbni Hüseyin Allah onlardan razı olsun. Şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve es aleyküm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun selamına aynı şekilde karşılık verdikten sonra adam oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başka adam geldi. O da "Esselamu aleyküm ve rahmetullah." dedi. Peygamberimiz ona da verdiği selamın aynıyla karşılık verdi. O kişi de yerine oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20 sevap kazandı buyurdu. Daha sonra bir başka adam geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Hazreti Peygamber de o kişiye selamının aynıyla karşılık verdi. O kişi de yerine oturdu. Rasulullah 30 sevap kazandı, buyurdular. Hadis 852. Ayşe, Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cibril aleyhisselam'dır. Sana selam ediyor buyurdu. Ben de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü dedim. Hadis 853. Enesten Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediği zaman onunla ne kastettiği anlaşılsın diye sözünü üç defa tekrar ederdi Bir topluluğun yanına geldiğinde de onlara üç defa selam verirdi Hadis 854. Miktat, Allah ondan razı olsun, uzun bir hadiste şöyle demiştir: Biz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin süt hissesini ayırıp kaldırırdık. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem geceliğin gelir, uyuyanı uyandırmayacak, uyanık olanlara da işittirecek şekilde selam verirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece geldi, yine her zamanki gibi selam verdi. Hadis 855 Esma binti yezitten Allah ondan razı olsun, rivayete göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günün birinde mescide uğradı. Kadınlardan oluşan bir cemaat, orada oturmaktaydı. Hazreti Peygamber onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Hadis 856. Ebu Cürey el Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve aleykes selam ya Resulallah dedim. Peygamber Efendimiz, aleykesselam deme, çünkü aleykesselam ölülere verilen selamdır, buyurdu.